Malik Eddar kıssası Malik Eddar kıssasını paylaşacağız. Malik Eddar'dan rivayet edilen eserde amanın birinin şiddetli bir kıtlık zamanı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelerek Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetin için yağmur iste zira onlar helak oldular dedikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın o kişinin rüyasına girerek, Ömer'e gitmesini söylediği, adam Ömer'e gelince, Ömer'in ağladığı anlatılmaktadır. Olay İbni Ebi Şeybe'nin, Musannef'inde geçmekte, 7 bölü 482-483'te kayıtlı. Birincisi, İsnadı zayıf, metni ise münker olduğu için zaten delil olamayacak olan bu kıssada Nebi aleyhisselatü vesselam'ın zatıyla tevessülün meşru olduğuna hatta vefatından sonra ondan dua istenebileceğine şerhan delil olabilecek bir şey de yoktur. Yani İsnadı zayıf, metni ise Münker olan bu olay bu olayda zaten delil olamayacak bir durumdaki delil olamayacak bir durumda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessülün meşru olduğuna hatta vefatından sonra ondan dua istenebileceğine şerhan delil olabilecek hiçbir şey yoktur. Kıssayı nakleden yegane isim olan Melik Eddar hakkında muteber bir tadil ve tevsik yani onun sikalığını ortaya koyan bilinmeyen bu hususta meçhul birisidir. İbn-i Ebi Hatim hıfzının ve it, e, ittirasının genişliğiyle beraber cerh ve tadilinde ondan bahsetmiş olmasına rağmen hakkında bir tevsik aktarmamaktadır. Münzir ve Heysemi onu tanımadıklarını ifade etmektedirler. Kaynaklara olan vukufiyetinde belki bir benzeri bile olmayan İbni Hacer hakkında biyografik bazı bilgiler aktardığı halde tadil veya tevsikine delalet edebilecek tek kelime etmemektedir. Yani onun güvenilir, sika olduğuyla ilgili tek kelime etmemiştir. İbni Hacer Rahimeullah. Bununla beraber eseri naklederlerken bununla beraber eseri naklederken İbni Ebi Şeybe Ebu Salih Es-Semman'ın rivayetinden Malik Eddar'dan sahih bir senetle rivayet etti demekte böyle bir ifadeyi tercih etmekle eserin Ebu Salih'e kadar olan kısmına sahih hükmü vererek ondan sonrasında bir problem olabileceğine işaret etmektedir. İbni Hacer'in, İbni Ebi Şeybe'nin sahih bir isnatla rivayet ettiğine göre Malik Eddar şöyle aktarmaktadır. Veya İbn Ebi Şeybe, Malik Eddar'dan rivayet etmiştir ve senedi sahihtir ya da İbni Ebi Şeybe, Melik Eddar'dan sahih bir senetle rivayet etmiştir gibi ifadeler yerine aktardığımız ifadeyi tercih etmesi bunu göstermektedir. İkincisi, bu zayıf eserden yani bu zayıf olaydan az önce ifade ettiğimiz isnadı zayıf, metni ise münker olan, Melik Eddar'ın rivayet ettiği, bu zayıf eserden çıkarılmaya çalışılan hüküm, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in hürmetine Allah'tan istemek şeklinde ifade edilen, onun zatıyla yapılan tevessülün meşru olduğu değil, vefatından sonra ondan şefaat ve dua istenebileceğidir. Dikkat edecek olursanız, Zaten eserde rivayet edilen Ağman'ın birisi şiddetli bir kıtlık zamanı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelerek yani demiyor ki ya Rabbi işte şu kabirde yatanın yüzü suyu hürmetine ya da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü suyu hürmetine yani onun ismiyle, onun zatıyla tevessül etmiyor. Ne diyor? Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Direkt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sesleniyor ve diyor ki Ümmetin için yağmur iste. Zira onlar helak oldular. Yani burada bu gösterilen delilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hürmetine, yüzüsü hürmetine veya zatının hürmetine herhangi bir şey istenmeye delil yoktur. Aslında bu olayda, bu e, eserde anlaşılan şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gidip veya onların iddiasıyla gitmeyip, ne şekilde olursa olsun, Allah Resulü ve Vesselam'dan bizzat dua istenebileceğine işaret vardır. Oysa, seleften ve imamlardan mutlak olarak böyle bir şeyi söyleyen veya yapan hiç kimse yoktur. Seleften, yani Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabından, Allah Resulü Aleyhisselatü ashabı, tabi'in ve erbağd tabi'inden hiç kimse böyle bir şey yapmamıştır. Ve imamlarımızdan hiç kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gidip ondan dua talep etmemiştir. Ayrıca eserin yani olayın buna delil olacağını iddia edenler bununla da kalmayarak bu dua istemenin zayıf ve münker olan eserde olduğu gibi Nebi ve Vesselam'e hususi bir durum olacağını ve kabrine gelerek istenmesi gerektiğini değil bunun herkese şamil olacağını ve her uzak mesafeden her dil ve lehçeyle ve yüzlerce binlerce kişinin aynı anda istemesi şeklinde olabileceğini söylemektedirler. Yani bunlar hem bu e, eseri ortaya koyuyorlar bu rivayeti ortaya koyuyorlar zayıf ve münker olan yani diyorlar ki ama olan birisi Resulü ve Vesselam'e geldi ve dedi ki onun kabrine geldi dedi ki ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetin için yağmur iste çünkü onlar yağmursuzluktan kırılıyorlar bu şekliyle veya onlar e, helak oldular gibi bir ifade kullanıyor ondan sonra bunlar bunun olmasını caiz gördükleri gibi e, bununla beraber bunu sadece Resulullah ve Vesselam'e de has kılmakla kalmıyorlar. Ve diyorlar ki o ama olan kişinin, bu meçhul bir zat zaten, ama olan kişinin e, kabrine gittiği gibi Allah ve Vesselam'ın ve ondan dua istemesi gibi gitmeye gerek yok. Dünyanın neresinde olunursa olunsun bir kimse Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan dua isteyebilir diyorlar. Sizce e, bu, bu eserde bu eserde buna işaret var mıdır? Yani bunu Resulü ve vesselama e haftılıp veya bunun her yerden kadre bile gelmeye gerek duymadan hangi lehçeyle olursa olsun binlerce kişi aynı anda isteseler bile bunun olabileceğini söyleyebilmektedirler hatta ölenlerden istenebilecek şeyin dua ile sınırlı kalmayacağını, onlardan yardım, medet de istenebileceğini, eş, evlat ve şifa istemenin bile her halukarda şirk olmayacağını iddia etmektedirler. Bu ve benzeri zayıf, münker, batıl ve uydurma rivayetlerle, kitap, sünnet ve icma ile sabit olan, vehit inancını iptal ederek insanları cahiliye inanç ve ibadetlerine çağırmaktadırlar. Yani onlar hatta bununla sınırlı kalmıyorlar. Ya demiyorlar sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den veya kabirlerden dua istenebilir. Onlar diyorlar ki onlardan medet istenebilir, onlardan şifa istenebilir, eş, evlat istenebilir, mal, mülk istenebilir gibi bu manada aynı e, Allah muhafaza müşriklerin e, ibadet anlayışına çağırıyorlar ve cahiliyeye çağırmaktadırlar. Oysa ne sahabeden ne selefin diğerlerinden ne de imamlarından bir kişiden uzak mesafelerden çağırıp dua, şefaat yardım, medet ve şifa istemek şöyle dursun. Kabrine gelerek ondan veya bir başkasından dua etmesini isteyen olduğunu gösterecek tek bir sahih rivayet yoktur. Aksine onlardan gelen rivayetler değil Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan istemek için geleni onun kabri yanına Allah'tan istemek için geleni bile böyle yapmaktan nehyettiklerini göstermektedir. Yani bizim selefimizden gelen rivayetlerde bırakınız Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in kabrine istemek için gelmeyi, onun kabrine gelip Allah'tan istemeyi bile onlar münker görmekte ve bunu yapanları nehyettiklerini görmekteyiz. Bunların böyle olduğunu ve bu nakilleri biz e, mukaddimemizde yapmıştık. Yani tevhid mukaddimesinde biliyorsunuz e, üç tane mukaddimemiz oldu. Birincisi tevhidti. Tevhidin ne olduğunu anlattık bu reddiyeyi e, konuşmadan önce, bu diye paylaşmadan önce. Şirkin ne olduğunu anlattık. Ondan sonra bid'at ve sünnet kavramlarını da yani sünnet ve bid'at kavramlarını da öncelikle mukaddime şeklinde burada arz ettik. Onlardan hiç kimse yani ashabtan selefimizden hiç kimse yağmur yağmayıp kıtlık olduğu zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelerek ümmeti için yağmur duası yapmasını istememiş Ömer ve Muaviye radıyallahu yaptığı gibi meşru olduğu şekilde Allah'a dua etmiş ve yaşayan diğer salihlerden de bunun için Allah'a dua etmelerini istemişlerdir. Ne yapmışlar? Bizim selefimiz hiçbir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine kıtlık zamanında gelip ey Allah Resulü ve vesselam bize yağmur yağdırması için Allah'a dua et dememişlerdir. Bize Önceki bölümlerde biliyorsunuz Ömer ee, radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh'le Tevessülünde delil olarak getiriyorlardı Eğer böyle bir şey meşru olsaydı O zaman niçin Ömer radıyallahu anh Abbas radıyallahu anh'le tevessül edecekti Giderdi Allah resulü Kabrine ve derdi ki Ey Allah resulü Vesselam, Kıtlık baş gösterdi Allah'a dua et Ümmet helak oldu Derdi az önce Önce e, aktardığımız Melik Eddar e, Melik Eddar'ın rivayet ettiği Münker e, hadiste Münker olayda geçtiği gibi bütün bunlar olurken aralarından hiç kimse çıkıp Abbas'tan veya Yezid ibn el Esvet'ten dua istemek yerine Nebi Aleyhisselatü ve Selemin kabrine giderek ümmetine yağmur yağdırsın diye Allah'a dua etmesini istemeyi önermemiştir. Ne? Abbas'a kim gitmişti? Abbas radıyallahu anh. Omar radıyallahu Ya Rabbi biz şimdiye kadar Nebi aleyhisselatü vesselam ile tevessül ediyorduk. Ancak şimdi onun amcası ile yani amcasının duası ile tevessül ediyoruz demişti. Yezid İbnül Esved radıyallahu anh. bir kimseydi. Tabiindendi. Ve Muaviye radıyallahu anh te aynı şekilde... Ondan dua istemiş, onun duasıyla tevesülde bulunmuştu. Ashab eğer böyle bir anlayışa sahip olsaydı, mutlak surette Allah Resulü Aleyhisselatü kabrine gider ve bunu isterdi. İmamların hiçbiri kıtlık olduğunda yağmur yağması için veya başka bir afet ve felakette bunun defedilmesi için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine giderek ondan Allah'a dua etmesini istemeyi müstehap, meşru veya caiz görmemiştir imamlarımızdan hiçbiri. Dolayısıyla eserin metni de kitap, sünnet ve icma ile sabit, dinin temel esaslarına açıkça muhalefet etmesinden dolayı münkerdir. Niçin? Niçin münkerdir bu eser? Melik Evdar'ın rivayet ettiği bu eser çünkü kitap, sünnet, ve e, kitap, sünnet ve icma ile sabit dinin temel esaslarına açıkça muhalefet ettiği için bu isnadı sahih bile olsa böyleyken isnadı sahih bile olsa böyleyken isnadı da zayıf olan bir eserle bu esaslara muhalefet etmek nasıl caiz olabilir? Yani nasıl sahih olan Dinin temel esaslarına zayıf olan bir eserle nasıl muhalefet edilebilir? <gülüyor> Zira hadisin sadece isnadının düzgün olması, onun gösterdiği şeyi alıp uygulamayı yeter, uygulamaya yeterli değildir. Bununla beraber metninin de kitab, sünnet e, ve icma edilmiş bir esas gibi kendisinden daha kuvvetli olan bir şeye muhalefet etmekten uzak olması gerekir. Öyleyse bu hadis muhalefetinden dolayı da illetlidir. Neye muhalefet ediyor? Kitap, sünnet ve icmaya muhalefet ettiği için bu muhalefetinden dolayı da illetlidir. Üçüncüsü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelerek Allah'a dua etmesini isteyen adamın kim olduğu belli değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelip Allah'a dua etmesini isteyen adamın kim olduğu belli değildir. Kim olduğu bile belli olmayan bir adamın yaptığı bir şey sahabenin uygulamasına da aytırı olduğu halde Allah'ın dininde Nasıl delil olabilir? Yani Amar radıyallahu anh'ten gelen rivayete muhalefet ediyor. Efendim Muaviye radıyallahu anh'ın Muaviye radıyallahu anh'ten gelen rivayete Yezid ibnül esvetten onun duasıyla ile tevessül etmesine muhalefet ediyor. Üçüncüsü, seleften hiç kimse bunu yapmamış. İmamlarımızdan hiç kimse bunu yapmamış. Dolayısıyla kimliği meçhul olan birinin kimliği malum olan, belli olan, bizzat ashabın e, uygulaması karşısında nasıl onun yaptığı bu şey delil olabiliyor? i̇bn Hacer'in fethette seyfin rivayet ettiğini söylediği nakle göre gelen adamın, Bilal İbn-i Haris el Muzani olduğuna ise asla itibar edilmez. i̇bn Hacer'in fethette Seyf'in rivayet ettiğini söylediği nakle göre gelen adamın Bilal İbnül Haris El Muzeni olduğuna ise asla itibar edilmez. Zira Seyf ittifakla zayıf kabul edilen bir ravidir. i̇bn Hacer'in kendisi Seyf hakkında hadiste zayıftır demektedir. i̇bn Hacer takribte bunu söylemiştir. Hatta İbn Hibban Seyf'in en güvenilir ravilerden bile uydurma hadisler rivayet ettiğini ve onun hakkında hadis uyduran birisidir denildiğini söylemektedir. Bu ittihamın sahiplerinden biri de hakimdir. Zındık olmakla bile ittiham edilmiş birisinin rivayetine itimat edenlerin Allah'ın dinine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine hiç mi gayretleri yok? Sayfa 182'de şöyle diyor hoşafçı, Bu vak vakıayı önemli kılan nokta, Bilal bin El-Haris'in uyanık olduğu halde yaptığı tatbikattır. Diyerek zayıf olduğuna ittifak edilmiş, hadis uydurduğu söylenen, ve zındık olmakla itham edilen seyfin rivayetini onunla çelişen aksi bir şey olmadığı gerekçesiyle kabul ediyor olduğunu yani gelen adamın sahabeden Bilal İbn-i Haris El-Muzani olduğunu benimsediğini ortaya koymaktadır. Bu hoşafçının delinin sıhatiyle ne kadar ilgili olduğunu, Allah'ın dininde delil diye nelere tutunmaya çalıştığını ortaya koyan misallerden sadece biridir eserde kim olduğu meçhul şahsın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelerek dua etmesini istemesinden Ömer radıyallahu anh'in ve sahabeden bir başkasının haberdar olduğuna dair en ufak bir emare olmadığı halde sayfa 180'de şöyle diyor hoşafçı mühim olan Ömer radıyallahu anh ve diğer ashabın tavrıdır Dikkat ediniz. Yani anlattığımız e, Melik Eddar hadisinde geçen o eser e, Allah ve Vesselam'ın kabrine gelenin kim olduğu belli olmadığı halde ama radiyallahu anh veya sahabeden bir başkasının haberdar olduğuna dair en ufak bir emare olmadığı halde yani oraya gelen kişiden, ashabtan herhangi birinin o şahıstan haberi olduğuna dair en ufak bir emare, en ufak bir delil olmadığı halde şöyle diyor Hoşafçı. Mühim olan Ömer radiyallahu anh, ve diğer ashabın tavrıdır. Hz. Ömer'e haber verildiğinde bu işe karşı çıkmamasıdır. Ömer ve diğer sahabe efendilerimizin şirk vesilesine veya şirk çeşidine sessiz kalmaları düşünülebilir mi? Gerçekten burada doğru söylüyor. Ama radıyallahu anh ve ashab şirke göstermezlerdi. Ve sayfa 181'de Bilal İbnül Haris ve Hazreti Ömer yaptıkları işin sahabenin ameline ters düştüğünü anlayamadı ve haşa şirke girdi ama bunlar anladı diyerek. Yani ona radıyallahu anh onun şirke düştüğünü anlamadı ama bizler anladık gibi bir de böyle Tabiri caizse hava atmakta. Ben onun ifadelerini olduğu gibi burada aktarıyorum. Yani Hazreti ifadesi bilmem ne ifadesi ona ait. Dolayısıyla bu şekliyle iddia etmekte ve bunu söyleyerek zaten zayıf ve münker olan eserde olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip okuyucuyu kandırmaya çalışmaktadır. Yani olmayan bir şeyi yani ashab sanki o adamın çevresindeymiş gibi ashab o adamla berabermiş gibi göstermeye çalışarak onların ondan haberdar olduğunu eğer bu şirk olsaydı buna sessiz kalmayacaklarını ne yani ashab bu olayın şirk olduğunu anlayamadı da siz mi anladınız diyerek maalesef okuyucuyu zayıf ve münker olan bir eserle kandırmaya çalışmaktadır hoşafçı ama radıyallahu anh ile diğer ashabın meçhul adamın yaptığı iddia edilen bu işten haberdar olduklarını eserin hangi lafzından çıkarmaktadır ki onların bunu ikrar ettiklerini söyleyebiliyor. Hoşafçı nereden anlamıştır? Ee, Amar radıyallahu anh ve diğer ashab adamın bu Tutumundan, adamın bu davranışından haberdar olduklarını eserin neresinden anlamıştır. Tabi bütün bu konuşulanlar ancak eserin sahip olduğu farz edildikten sonra bir anlam ifade edebilir. Öncelikle biz eseri münker kabul ediyoruz. Olayı münker kabul ediyoruz. Tabi bunları konuşmamız için de bunun sahih olması gerekirdi. Ancak ee, bunlar biz böyle farz ettiğimiz takdirde bunları e, bunları dikkate alabiliriz. Yeri gelmişken şunu da belirtmek gerekir. Hoşafçı 270 nolu dipnotla Kevseri'den Kevseri'den bu rivayetin vefatından sonra peygamber ile istiska konusunda sahabe tatbikatını ortaya koyduğunu dikkat ediniz. Hoşafçı 270 nolu dipnottan naklediyor. Kimden? Hocası Kevseri'den. Sözde bunu destekleyerek ve hocasından da nakil yaparak diyor ki bu rivayetin vefatından sonra peygamber ile istiska konusunda sahabe tatbikatını ortaya koyduğunu, onların hiçbiri tarafından yadırganmadığını ve bunun tevessülü kabul etmeyen muhalifleri susturacak kadar kesin bir delil olduğunu aktarmaktadır. Subhanallah, subhanallah, meçhul bir adamın, diğer bir meçhulden aktardığı, sahabenin defalarca aksini yaptığı, sahih senetlerle sabit olmuş uygulamasına aykırı olarak yapıldığı, zayıf bir senet ve münker bir metinle, rivayet edilen bu eser içinde sahabeden kimsenin de yapılan işten haberdar olduğuna dair en ufak bir emare bile olmadığı halde sahabe tatbikatını ortaya koyuyor öyle mi? Ve bizi susturacak kesin deliliniz bir meçhulun diğer bir meçhulun fiilini anlattığı bu rivayet öyle mi? Yani kim meçhul? Kimdir bu meçhullar? Meçhullardan birisi ravi olan Malik Eddar, ikinci meçhul Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelip dua ettiği söylenen veya dua istediği söylenen e, ama kişi. Yani bir meçhulun, diğer bir meçhulun fiilini anlattığı bu rivayet öyle mi? Onlara göre bu rivayet bizi susturmalıymış, onlara göre sahabenin tatbikatını gösteriyormuş. Bu kadar sahih rivayet karşısında böyle zayıf ve münker bir olayla sözde bizim artık bizi susturacak kadar bir delil teşkil ettiğini ifade etmekteler. Öyle mi? İşte böyle. Allah'ın dışında veliler edinenlerin hali kendisine sığınacak bir yuva edinen örümceğin meseline benzer. Halbuki Yuvaların en çürüğü örümcek ağdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi. Ankabut suresi 41. ayeti mealen yani bunun üstüne söyleyebileceğiniz örümcek evi kadar, örümcek ağı kadar çürük delillerle bu sizi susturur, bu sahabenin tavrını ortaya koyar deyip aslında ashabın tutumunu, ashabın ashabtan gelen sahih nakilleri görmek, görmezden gelmek büyük bir gaflet olsa gerek. Dördüncüsü hoşafçının en çok güvendiği delil bu eser olmalı ki diğerleri arasında en fazla sözü 18. sayfada bunun için israf etmekte bununla da yetinmeyip eserle alakalı Elbaniye yaptığı tenkitleri Sayfa 41, 121 ve 177'de büyük çoğunluğu aynı lafızlarla sayfalarca üç defa tekrar etmektedir. Yani Selefiler ve Tasavvuşçular isimli eserini e, oluştururken en çok bu olay üzerinde durmuş ve sözü oldukça fazla uzatmış ve sürekli de tekrar yapmış sözde. Elbani Rahimahullah'a yaptığı tenkitleri, tenkitleri sayfa 41, 120 177'de hep aynı lafızları kullanarak tekrardan tekrar yapmaktan öteye de gidememiştir. Şimdi o şafçının üç defa tekrar ettiği tenkitlerine bir bakalım. Sayfa 41, 121 ve 177'de diyor ki biz Elbani'nin iddia ettiği gibi Malik Eddar'ın zat ve adaleti maruf olmayan meçhul bir şahıs değil aksine onun maruf bir ravi olduğunu tespit etmiş durumdayız. Yani bu hoşafçı iddia ediyor diyor ki biz Elbani gibi demiyoruz. Elbani Rahim Allah'ın dediği gibi onunla ilgili zapt ve adaleti maruf olmayan meçhul bir şahıs o diyor ki aksine biz maruf bir ravi olduğunu tespit etmiş durumdayız. Öncelikle belirtelim ki Zapt ve adaleti maruf olmama Zapt ve adaletin Adaleti maruf olmamanın aksi Onun maruf biri olduğu değil Onun maruf biri olduğu değil Zapt ve adaletle maruf biri olmasıdır. Yani bir insan Zapt ve adaleti maruf olmaması bunun zıttı zat ve adaletle maruf olmasıdır. E, kendisinin dediği gibi maruf biridir demek bu kelimenin karşılığı olmaz. Elbani de zaten aksine bir şey söylemiyor olduğu halde Hoşafçı ve Avanesi Elbani'nin iddia ettiğinin aksi olanını değil, aksi olmayanını tespit etmişlerdir. İkinci olarak Hoşafçı hadisçilerin meçhul derken neyi kastettiklerini ya bilmemekte hoşafçı hadisçilerin meçhul derken neyi kastettiklerini ya bilmemekte ya da bilmekte ama nasıl olsa okuyucu bilmiyordur diye düşünerek bu terimi hadisçilerin kullandığı gibi değil de halk arasında konuşulduğu gibi kullanıp okuyucuyu ikna etmeye çalışmaktadır. Yani Hadisçiler meçhul e, meçhul ifadesini kullandıkları zaman onların bir kastı var. Ancak hoşafçı ya bilmiyor ya da bildiği halde nasıl olsa okuyucu bilmez diyerek meçhul ifadesini normal Türkçemizde kullanıldığı gibi kullanarak e, bir anlam yüklemekte veya öyleymiş gibi yansıtmaktadır. Hadisçiler Ravinin meçhul olmasıyla hakkında muayyen bir cerh ve tadil bilinmemesini kastetmektedirler. Yani hadisçiler cerh ve tadil kitaplarında oldukça vardır e, bu, bununla ilgili bilgiler. Hadisçiler ravinin meçhul olmasından kasıtları hakkında muayyen yani onun bizzat şahsını ortaya koyan Cehve tadilinin bilinmemesi, onunla ilgili bilinen bir cehve tadil ilminin olmaması veya bilgisinin olmamasını kastetmektedirler. Ravinin isminin mübhem olması, aynı şahsının bilinmemesi ve halinin bilinmemesi bu genel ifadenin altına girmektedir. Mübhemi ayrı tutarsak meçhul iki kısımdır. Mübhemi ayrı tutarsak meçhul iki kısımdır. Birincisi aynı yani şahsı bilinmeyen ayn yani şahsı bilinmeyen meçhulül ayn bu kendisinden bir kişiden başkasının rivayette bulunmadığı ve tevsik edilmemiş yani sika olduğu söylenmemiş kimsedir meçhulu iki kısma ayırıyor. Ee, hadisçilerimiz iki kısma ayırıyor. Bir meçhulul ayn. Ne demek meçhulul meşh ayn? Yani kendisinden bir kişiden başkasının rivayette bulunmadığı sika olduğu söylenmemiş kimsedir. Yani tevsik edilmemiş. İkincisi ise hali bilinmeyendir. Yani ikinci meçhul. Bu da Meşhulü'l hal, meşhulü'l ayn, meşhulü'l ayn ve yani muayyen, meşhulü'l ayn ve meşhulü'l hal. ikincisi meşhulü'l hal, meşhulü'l hal, bu da kendisinden iki veya daha fazla kişi rivayette bulunduğu halde tevsik edilmemiş kimsedir. Yani sika olduğu söylenmemiş kimsedir. Sika, güvenilir olduğu söylenmemiş kimse, kendisinde birden fazla, kendisinden birden fazla ravi e, bulunduğu halde, rivayette bulunduğu halde sırf tevsik edilmediği için bu kişiye meçhulü hal denir. Meçhulü ayn ise kendisinden sadece bir e, bir kişinin rivayette bulunduğu ancak tevsik edilmemiş kimseye de e, söylediğimiz gibi meçhulü ayn denir. Şeyin yaptığı gibi, yani e, hoşafçının yaptığı gibi, burada işte meçhuldur'dan Türkçemizde kullanılan e, manayı yansıtmaya çalışıyor. Doğrusu e, <gülüyor> bu doğru değildir ve burada okuyucuyu aldatmaya çalışmaktadır. <gülüyor> yani, birincinin şahsını bilmiyoruz, meçhul aynı dediğimiz. İkincisinin ise şahsını bilsek de adalet ve zapt bakımından halini bilmiyoruz. Birincisinin şahsını bilmiyoruz, meçhulul hain. İkincisinin ise adalet ve zapt bakımından halini bilmiyoruz, o da meçhulul hal. Oysa Elbani, Melik Eddar Ad hakkında adalet ve zapt ile maruz birisi değildir. Dikkat ediniz. Ne yapıyor? Tevsik etmiyor onu. Tevsik edilmemiş birisi olduğunu söylüyor. Melik Dar hakkında adalet ve zapt ile maruf birisi değildir. Ve İbn Ebi Hatim onun hakkında bir tevsikten bahsetmemiştir. Yine aynı şekilde sika olduğunu söylememiş İbn Ebi Hatim. Diyerek, diyerek, Malik Eddar'ın açıkça cerh ve tadil bakımından halinin meçhul olduğunu söylemektedir. Hoşafçı ise onun hakkında hoşafçı ise onun hakkında topladığı biyografik bilgilerle bir iş yapmış gibi sevinerek aynının yani şahsının meçhul olmadığını ispat etmektedir. Yani onun Şahsını ortaya koymakta, onun varlığını ispat etmeye çalışmakta, topladığı biyografik bilgilerle sanki bir iş yapmış gibi sevinerek aynının yani şahsının meçhul olmadığını ispat etmeye çalışmaktadır. Halbuki az önce ifade ettiğimiz gibi meçhuldan kasıt meçhulul ayn ve meçhulul hal. Sayfa 41, 122 ve 177'de diyor ki, diyor ki, i̇bn onu şöyle tanıtmaktadır. İbn-i Sa'd onu şöyle tanıtmaktadır diyor. Malik Eddar, Ömer bin el-Hattab'ın azaplısıdır. Hımyer kabilesindendir ve Cublanlıdır. Ebubekir ve Ömer'den hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de Ebu Salih rivayette bulunmuştur. O maruf biriydi. O maruf biriydi. Yani bilinen biri idi. Dikkat ediniz, onun varlığını ortaya koymakta ve diyor ki, Melik Eddar, Ömer bin Hattab'ın Hatta azatlısı, Hımya kabilesinden ve Cüblanlı, Ebu Bekir ve Ömer'den hadis rivayet etmiş, kendisinden de Ebu Salih es rivayette bulunmuştur. O maruf biriydi, diyor. Kim söylüyor bunu? Hoşhavçı söylüyor. Kimle ilgili söylüyor? Melik Eddar'la ilgili söylüyor. Bu ifadelerden hiçbirisi onun adalet ve zatla bilinen birisi olduğuna delalet etmemektedir. Yani hoşafçıdan yaptığım nakilde, siz işittiniz mi onun adalet ve zaptıyla ilgili bilinen birisi olduğunu ortaya koyan bir delil gördünüz mü? O maruf biriydi diyor. O maruf biriydi ifadesi. Hiçbir hadisçinin ıstılahında mutlak olarak tadil veya tevsik ifade eden bir lafız, değildir. Yani onun güvenilir olduğunu, sika olduğunu haber veren hiçbir hadisinin ıslahında maruf birisidir demek onun için tadil veya tevsik ifade eden bir lafız değildir. İfade edeceği yegane anlam ravinin şahsının meçhul olmayışıdır. Halinin değil. İfade edeceği yegane anlam Rabi'nin şahsının meçhul olmayışıdır. Halinin değil. Yani orada ifade ettiğimiz meçhulul ayn yani onun şah şahsının meçhul olmaması gerekir. Yoksa onun halinin değil. Yani Melik Eddar'ın hali hala meçhul. Aynı sayfalarda diyor ki koşafçı İmam-ı Buhari tarihi kebirinde onu zikrettiği halde aleyhinde bir şey dememiştir. Lütfen dikkat ediniz delile. Diyor ki o şafçı aynı sayfada İmam Buhari Tarihi Kebir'inde onu zikrettiği halde yani Malik Malikeddarü zikrettiği halde aleyhinde bir şey dememiştir. Buhari'nin tarihinde zaten böyle bir şartı da yoktur. Buhari'nin tarihinde zaten böyle bir şart yoktur. Tarihinde Muhammed bin İbrahim el-Bahili, Muhammed bin İbrahim bin Abdullah el-Hâşim'i ve Velid bin Ebi Velid'den rivayeti olan İbrahim bin İshak, Talha bin Kaysan'dan rivayeti olan İbrahim bin İshak gibi daha birçok meçhul aleyhinde de bir şey dememiştir. Yani, eğer bu bir ölçüyse, Buhari Rahimahullah'ın tarihinde onun aleyhine bir şey söylememesi, ismini andığı kimsenin Malik Eddar'ın ismini almış ancak aleyhinde bir şey dememesi, eğer bir şart ise veya bir delil teşkil ediyorsa, az önce ismini verdiğim kimselerin de, az önce ismini verdiğim kimselerin de bir çok meçhul kimsenin de aleyhine bir şey söylememiştir. İmam Buhari tarihinde ancak bunların ismini orada zikretmiş ve bu meçhul kimselerin ismini zikretmiş aleyhlerine de bir şey söylememiştir. Hatta Muhammed bin Eş'az, bin Kays el-Kindi ve Muhammed bin İbrahim el-Yeşkuri gibi maruf e, zayıflar aleyhinde de bir şey dememiştir. Yani zayıf olduğu bilinen kimseler hakkında da bir şey dememiştir. Üstelik Buhari onun lehine de bir şey dememiştir onun lehine de bir şey dememiştir. Ispat edilmesi gereken şey aleyhine bir şey söylenmediği değil, lehine bir şey söylendiğidir. Gerçekten bu adam ilimden oldukça nasipsiz. Yani subhanallah. Burada burada bir ravi için aranan şey onunla ilgili onunla ilgili tadil ve tevsik yapılmış olmasıdır. Yani onunla ilgili onun lehine deliller aranır. Onun aleyhine deliller değil. Yani onun sika olduğuyla ilgili delil aranır. Onun aleyhine değil. Dolayısıyla bu söylediği sözün boş bir söz olduğu görünmekte. Buhari onun lehine bir şey onun onun lehine de, lehine bir şey dememiş olması bizim için delildir. Çünkü e, hadisçilerin usulü, yolu budur. Ispat edilmesi gereken şey de aleyhine bir şey söylenmemiş olması değil, aksine lehine bir şey söylenmiş olmasıdır. Çünkü lehine bir şey söylenecek olursa o kişinin e, o kişinin tefsik edilmiş olması yani sika olmuş olma, o, olduğu ortaya konmuş olacaktır. Yani Melik Eddar'ın hali hakkında hala bir şey bilmiyoruz. Yani bu kadar yorum yapıyor e, hoşafçı. Biz de soruyoruz diyorsun ha, olmadı. Hala eksiksin. Hala bize Melik, Ed, e, Melik Eddar'ın kim olduğunu söylemedin. Yine aynı sayfalarda diyor ki İbn Hibban onu essikatında zikretmekte ve hakkında menfi bir söz söylememektedir. Dikkat edin aynı sayfada diyor ki i̇bn Hibban onu es-sikatında zikretmekte ve hakkında menfi bir söz söylememektedir. i̇bn Hibban'ın sikattaki yöntemi hakkında bir cerh bilmediği ravilerin hepsine şahısları meçhul değilse sika olarak hükmetmektir. Dikkat ediniz i̇bn Hibban'ın sikattaki yöntemi yani bu eserindeki yöntemi Hakkında bir cer bilmediği Rabilerin, yani birisinin hakkında bir cerh yoksa, yani bir yaralama yoksa, bir olumsuzluk söz konusu değilse, o şahısları, meçhul değilse o şahıs, sika olarak hükmediyor, onun sika olduğu kanaatine varıyor. İbni Hibba'nın sikattaki yöntemi bu. İbni Hacer rahimahullah diyor ki, İbn Hibba'nın aynının cehaleti ortadan kalkan raminin cerh edildiği ortaya çıkıncaya kadar adaletine hükmedilmesiyle alakalı görüşü acayip bir görüştür. Dikkat ediniz İbn Hacer İbn Hibba'nın sikatında yapmış olduğu yani takip ettiği bu yönteme acayip bir yöntem, acayip bir görüş olduğunu ifade ediyor İbni Hacer. Oysa Cumhur bunun hilafınadır. Cumhur e, İbni Hibba'nın hilafınadır. Bu kitabında Ebu Hatim ve başkalarının meçhul saydığı birçok kimseyi zikretmektedir. Sanki İbni Hibba'na göre kendisinden meşhur birisinin rivayette bulunduğu kimsenin aynının bilinmezliği ortadan kalk kalkmaktadır. Ancak onun dışındakilere göre Halinin cehaleti hala bakidir demekte i̇bn Hacer lisan mizanda. Evet i̇bn Hibban onu sikatında zikretmiş olabilir. Onu meçhulleri tefsik etmedeki kuralıyla sikatta zikretmiştir. Yani onu sikatta niye zikretmiş i̇bn Hibban? Çünkü i̇bn Hibban'ın, e, sika'tındaki usulü bu. Biriyle ilgili cerh yoksa, biriyle ilgili cerh yoksa ve onun aynı meçhul değilse e, onunla ilgili sika olduğunu olduğunu kabul ediyor ve e, efendim onu sikatta zikrediyor. Ancak Demir onunla ilgili Hacer'in sözünü de aktardık. Bu acayip bir görüştür diyor ve cumhur bunun hilafındadır diyor. Burada cumhura muhalefet etmektedir diyor. Onu ancak hakkında kendisine bir cerh ulaşmayan meçhulleri tevsik etmedeki metoduyla tevsik etmiştir. Yani onu tevsik ettiyse işte onun hakkında kendisine bir cerh ulaşmadığı içindir. Zira onun bu konudaki metodu hakkında cerh olduğunu bilmediği kimseleri sikatta zikretmektir. Bu ise tesahürün son noktasıdır. Onun tefsik etmede kullandığı bu yol, yolların en zayıfıdır. Bu diğerlerine göre ravi'yi cehalet sınırından çıkarmaz. Bu diğerlerine göre ravi'yi cehalet sınırından çıkarmaz. Zaten i̇bn Hacer'de, i̇bn Hibba'nın bu şazlığını reddetmekte acayip bir görüş ve cumhura muhalif bir görüş diyerek ya da cumhura e, muhalif bir metot diyerek reddetmekte bunu paylaştık. Yani, Melik dar'ın adalet ve zaptıyla alakalı hala muteber bir şey bilmiyoruz. Adalet ve zaptıyla alakalı... Melikeddin, hala, hala muhtebir bir şey bilmiyoruz. <gülüyor> Sayfa 47, 123 ve 177 ve devamlarında hoşafçı şöyle diyor: İbn Hacer ise bunlara ilavete şu bilgileri vermektedir: Melikeddin diye bilinen zat Malik bin İyattır ve asr saadette yetişmiştir. Dikkat ediniz, sözde, diyor ki, demin sayfa numarasını verdiğim kitabında, i̇bn Hacer ise bunlara ilaveten şu bilgileri veriyor. Malik Eddar diye bilinen zat, Malik bin İyattır ve asr saadette yetişmiştir. Muaz ve Ebu Ubeyde'den rivayetleri vardır. Kendisinden iki oğlu An ve Abdullah rivayette bulunmuştur. Ebu Salih Zekvan tarihiyle Melik Eddar'dan e, Hz. Ömer'in kıtlık senesindeki sözünü Buhari tarihinde muhtasar olarak rivayet etmiştir. İbn-i Sa'd onu Medineli tabiilerin, tabiilerin ilk tabakasında zikretmiştir. Hz. Ömer ve Hz. Osman onu mali işlerde görevlendirmiş ve bu yüzden ona Melik Eddar adı verilmiştir. Yani Dar'ın Meliki anlamında Ali İbnül Medini'den rivayet edildiğine göre o o Hazreti Ömer'in hazinedarı idi. Elbani onun İbnü Hacer'in Ravim Melik Eddar'ın meçhul olduğuna işaret ettiği şekil, şeklinde yorumlamıştı. Halbuki İbnü Hacer'in Melik Eddar'ı tanıtıcı mahiyette verdiği bilgiler böyle bir yoruma mahal bırakmayacak kadar açıktır. Şüphesiz İbni Hacer'in söz konusu açıklaması Elbani'nin yaptığı yorumu anlamsız kılmaktadır. Bu sözler hala ona ait. Ben okumaya devam ediyorum. Bu tespit bizi Elbani'nin Melik Eddar hakkında İbni Hacer'in verdiği biyografik bilgiyi görmediği veya görmezlikten geldiği kanaatine götürmektedir diyor. Yani sözde ee, sözde İbni Hacer Rahimahullah O kadar tanıtımını yapıyor Malik Eddar'ın kim olduğunu söylüyor İşte Ömer ee, radiyallahu anh'ın hazinedarıydı diyor Şudur budur diyor Ancak diyor Elbani Rahimahullah İbni Hacer'in Ravi Malik Eddar'ın meçhul olduğuna işaret ettiği şeklinde yorumlamıştı Yani ee, Elbani Rahimahullah İbni Hacer'in Melik Eddar'la ilgili Melik Eddar'la ilgili meşhul olduğunu e, naklettiğini söylüyor. Ve burada da Elbani Rahimahullah'ı tenkit ediyor ve diyor ki Elbani'nin yaptığı yorumu anlamsız kılıyor İbn Hacer'in sözleri. Bu tespit bizi Elbani'nin Melik Eddar hakkında İbni Hacer'in verdiği biyografik bilgiyi görmediği veya görmezlikten geldiği kanaatine götürmektedir. Bu detaylı bilgiden sonra Erbani'nin Melik Eddar hakkında muziri ile Heysem'den naklettiği, onu tanımıyorum sözünün artık bir kıymet ifade etmediği de anlaşılmaktadır. Dikkat ettiniz mi? Nasıl da kendine göre, nasıl da İbni Hacer'den nakiller yapıyor. İşte İbni Hacer Melik Eddar şu şu şu şu şu kimsedir diyerek onun kimliğini ortaya koyuyor. Ondan sonra diyor ki hani Elbani Rahimahullah kitabında yani Tevessül isimli kitabında İbni Hacer'in onun meçhul birisi olduğunu söylediğini söylemişti. Halbuki diyor demek ki Elbani Rahimahullah İbni Hacer'in onunla ilgili söylediğini görmedi veya görmezlikten geldi. Dolayısıyla yine aynı şekilde Elbani Rahimahullah'ın kitabında Müzuri ile Eysami'den naklettiği onu tanımıyorum sözünün artık bir kıymet ifade etmediği de anlaşılmıştır demekte ve böylelikle reddiye vermekte ve kendine göre Malik Eddari'yi kim olduğunu ortaya koydu onu müphemlikten meçhulluktan çıkardı ve böylelikle Subhanallah e, okuyucunun önüne de e, hakkı koyduğunu sanmakta. Şimdi buna cevap vereceğiz tek tek. Cevap vereceğiz. <gülüyor> İbni Hacer'in ilaveten verdiği bilgiler arasında biz ravinin tevsikine delalet edecek bir tek lafız göremedik. Eğer gören varsa lütfen bize de göstersin. Yani demin, hoşapçının İbni Hacer'den e, Melik Eddar'la ilgili verdiği bilgilerde bize söyler misiniz onun tefsikiyle alakalı veya tefsikine delalet edecek herhangi bir şey gördünüz mü? Yani onun sika olduğuyla ilgili, onun güvenilir olduğuyla ilgili biz bir söz, bir cümle görmedik, gören varsa bize de söylesin. Aktarılan bütün bu bilgiler ravinin halinin değil, aynının cehaletini giderir. Aktarılan bütün bu bilgiler ravinin halinin değil, aynının cehaletini giderir. Dediğimiz gibi yani onun halini, onun ne olduğunu, sika olduğunu değil, aynını, zatının cehaletini e, giderir. Yani zatının varlığını ortaya koyar. Hoşafçı ya ikisinin arasını ayırt edememekte ya da okuyucunun gözünü doldurup kandırmaya çalışmaktadır. İbn Hacer'in İbn Hacer'in raviyi tanıtıcı mahiyette verdiği bilgiler onun sadece aynının aynını tanıttığı için Elbani'nin yorumunu hem de şüphesiz anlamsız kılmakta falan değildir. Elbani başka bir cehaletten bahsetmekte hoşafçı, başka bir cehaleti gidermektedir. Üçüncüsü, Elbani'nin, İbni Hacer'in verdiği biyografik bilgiyi görmemiş olması gibi bir ihtimal ve görmezden gelmesi gibi bir ihtiyaç yoktur. Neticede bunlar sadece biyografik bilgilerdir. Ve ravinin aynını tanıtmaktadır. Elbani'nin aradığı ve bulamadığı bundan dolayı raviye mechhul dediği bilgiler ise ravinin halini tanıtan cerh ve tadil bilgileridir. Yani Elbani Rahimahullah yani o Malik Eddari ile ilgili Malik Eddar ile ilgili biyografi aramıyor. Çünkü biyografi onun aynını ortaya koyar. Onun aynını tanıtır şahsını tanıtır. Ancak Elbani Rahimahullah onunla ilgili biyografik bilgiyi değil aksine onun halini tanıtan cerh ve tadil bilgilerini aramaktadır. İbni Hacer bu eserleri hiç şüphesiz sadece birinci tür bilgileri vermek için değil esas itibarıyla ikinci tür bilgileri vermek için telif etmiştir. Buna rağmen Kaynaklara olan ile beraber hakkında bir tevsik bilmiyor olmalı ki buna delalet edecek tek bir nakil yapmamakta, tek bir lafız kullanmamaktadır. Yani burada İbni Hacer eğer onun elinde onun haliyle ilgili bir bilgi olsaydı şüphesiz onun biyografisini koyan, ortaya koyan, kitabına koyan İbni Hacer mutlaka onun hakkında ee, bir tefsik bilse bundan bahseder böylelikle onunla ilgili e, halini de ortaya koymuş olurdu halbuki tek bir lafız bile kullanmamıştır bununla ilgili bu detaylı bilgilerde Dördüncüsü bu detaylı bilgilerde tevzike delalet edebilecek tek bir lafız ve nakil bulunmadığı için Muziri ve Heysemi onu tanımıyorum demeselerdi bile Ravinin adalet ve zapt açısından hali ortaya çıkmış olmazdı. Muziri ve Heysemi Rahimehullah Rahimhumullah Onunla ilgili diyorlar ki onu tanımıyorum. yani bu adam kimdir? Yani Meçhuldur. Yani buradan kasıt hali meçhuldur. Yani onunla ilgili bir tevsik yoktur e, anlamında. Onlar böyle dememiş olsa dahi yine de onunla ilgili onun hali ortaya çıkmış olmazdı. Kaldı ki bir de ortada ne kıymet ifade ettiği malum bu sözleri bulunmaktadır. Yani Müzir ve Heysemin'in onu tanımıyorumdan, ee, ne anlaşıldığı ortada olan sözleri malumdur. Sayfa 42, 123 ve 178'de ve devamında şöyle diyor Hoşafçı. Hz. Ömer gibi rivayet konusunda tesbbüt ve ihtiyaç sahibi bir zatın resmi veya özel mali işlerde onu istihdam etmesi, ravi Malik Eddar'ın zat ve adaletinin bir göstergesi sayılmalıdır. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Ne diyor hoşafçı? Kendince, subhanallah hep mantık, diyor ki Hazreti Ömer gibi rivayet konusunda tesbbüt ve ihtiyaç sahibi bir zatın resmi veya özel mali işlerde onu istihdam etmesi Malik Eddar'ın zat ve adaletinin bir göstergesi sayılmalıdır. Yani diyor ki, Ana radıyallahu anh, onu diyor hem özel işlerinde hem mali işlerinde istihdam ediyorsa, bu onun zat ve adaletinin bir göstergesidir. Bunu böyle saymak lazım diyor. Subhanallah. Aktarılan biyografik bilgilerin sahih olduğunu farz edip, dikkat ediniz, aktarılan biyografik bilgilerin az önce İbni Hacer'den aktardığımız sayı olduğunu farz edip diyelim ki ha. bu fiili onun güvenilir bir kimse olduğuna delalet etsin. Hadi gel senin dediğin gibi olsun o şafçı. Senin dediğin gibi olsun. Onu özel işlerinde ve resmi işlerinde, mali işlerinde onu istidam etmesi Hayde senin dediğin gibi onun güvenilir bir kimse olduğuna delil olsun bu. Peki cer ve tadil kitaplarının güvenilir, dindar, salih, abid, zahid hatta alim olduğu ittifak konusu olan birçok kişinin zatlarındaki problemler dolayısıyla cerh edilip zayıf sayıldığıyla dolu olduğundan Hoşafçının haberi yok mudur? Yani, hoşafçı eğer böyle bir yol izliyorsa, madem diyor ki Hamar radıyallahu anh, he, bu adam yakındı, dolayısıyla bu yakınlığından ötürü onun zat ve e, adaletli bir kimse olduğunu gösterir. Yani onu tevsik etmeye çalışıyor, Sika olduğunu söylemeye çalışıyor. Haydi senin dediğin gibi biz bunu sahiş sayalım, bu biyografiden böyle bir şey ortaya çıksın. Peki, cel ve tadil kitaplarında birçok güvenilir kimse var. Dindar, dindar oldukları halde, salih kimseler oldukları halde, abid, zahid, hatta alim oldukları halde, hatta alim oldukları halde, birçok kişinin zatlarındaki problemler dolayısıyla, zatlarında, yani zapt etme konusundaki problemleri dolayısıyla cerh edilip zayıf sayıldığıyla ilgili bir bilgisi var mı? Adamın şahsı salih bir kimse, abid bir kimse, alim bir kimse, zahit bir kimse. Bununla ilgili birçok rivayet var. Ancak zaptı ile ilgili problem var. Dolayısıyla zaptıyla ilgili de ne yapılıyor? Cerh ediliyor ve zayıf sayılıyor. Bu nasıl bir yoldur? Bu nasıl bir metottur? Diyelim ki Umar radıyallahu anh bu fiili onun güvenilir bir kimse olduğuna delalet etti. Maldaki koyunların, develerin ve hurmaların hesabını tutabiliyor olması da rivayetteki zaptına mı delalet edecek? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani Maldaki koyunların sayısını tutabiliyor, efendim develerin, hurmaların sayısını girdi çıktı hesabını iyi yapıyor ha, o halde nedir bu onun rivayetteki zaptının kuvvetli olduğunu veya onun e, onu tevsik etmek için yeterlidir öyle mi ayrıca i̇bn Hacer Hacer'de Omar radıyallahu hem bu fiilini adalet ve zaptın bir göstergesi olarak saymamış olacak ki bu sözleri kendi aktardığı halde ne başında ne ortasında ne de sonunda onun tefsikine delalet edecek bir hüküm veya lafız zikretmektedir. Yani i̇bn Hacer bu biyografiyi ortaya koyuyor ancak sözlerinin hiçbir yerinde onun tefsikine delalet edecek bir hüküm zikretmiyor ortaya koymuyor. Ve <gülüyor> biz hala Melik Eddar'ın yani o amanın gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine e, Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyerek ümmetine, ümmetin için yağmur iste Allah'a dua et de yağmur yağdırsın yoksa onlar helak oldular gibi işte bu olayı, bu olayı aktaran, rivayet eden Melik Eddar'la ilgili ve onun sika olduğuyla ilgili biz hala bir şey bilmiyoruz. Biz onun onunla ilgili tevsik beklerken hala hoşafçı daldan dala atlamakta, lafı oraya buraya taşımakta, e şu şöyle de olabilir veya böyle de olabilir, böyle de anlamak mümkün diyerek bazı ilim adamlarına iftira etmekte ve böylelikle de okuyucuyu aldatmaya çalışmaktadır. Ancak acizane, acizane. E, gerçekten bu bir reddiyeyi biz paylaşıyoruz. E, ben dolayısıyla bütün nakilleri aynen e, Orhan Kuruğöllü Hocamızın ortaya koyduğu gibi paylaşmak durumundayım. E, ve inşallah herkes bu reddiyeden de nasibini e, nasibi kadar veya öyle diyelim yani kısmeti neyse onu alacaktır. Dolayısıyla bu bölümü bitirme niyetindeyim ancak 5-10 e, dakika istirahat edeceğiz, bir çay molası vereceğiz. 5-10 dakika sonra kaldığım yerden devam edip ikinci bölümde e, inşallah az önce Melik Eddar'ın e, aktardığı bu olayı paylaşmaya ve bununla ilgili yine Melik Eddar'ın e, tefsikiyle alakalı delil aramaya devam edeceğiz. Allah razı olsun sizden. İnşallah Rabbim cümlemizin ecrini versin. selam Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.